Resul Ekrem ve vesselam'a alluk etse ve bilhassa nakleden meşâhir i sahabeden olsa elbette o haberi vahid sahibi, o hadiseyi gören cemaati temsil eder hükmünde rivayet eder. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz mucizat-ı maiyeyi her bir misali çok tariklerle, çok sahabelerin ellerinden, binler tabiinin muhakkikleri el atıp almışlar, sağlam olarak ikinci asır müstehitlerinin ellerine vermişler. Onlar da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 İmamu Şuayb, İmam Katade gibi pek çok ehli sahih bir cemaat, sahabelerden başta Hâdim-i Nebevi Hazreti Enes, Hazreti Cabir, Hazreti İbn Mesud gibi meşahih-i sahabenin bir cemaatinden parmaklarından suyun kesretle akması ve orduya içirmesi nakli sahih kat'i ile beyan edilmiştir. Bu nevi mucize-i pek çok misallerinden 9 misali beyan edeceğiz. Birinci misal Başta Buhari, Müslim, Kutubü's-Sahih'a Hazreti Enes'ten nakli sahih ile haber veriyorlar ki Hazreti Enes diyor: Zevra nam mahalde 300 kişi kadar Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti, getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor.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 Biz bin kişi Gazve-i Hudeybiye'de susadık. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Bin kişi içip kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbni Ebil Cad Cabir'den sormuş. Kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki yüz bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz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 Cehennem ateşinden yerini hazırlasın, mealindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı, yalana mukabil süküt etmeleri mümkün değildir. Madem süküt ettiler, o haberi kabul ettiler, manen iştirak edip, tasdik ediyorlar demektir. Üçüncü misal, Gazve-i Buvat'ta yine buhari Müslim başta kötü bu sahiha beyan ediyorlar ki, Hazreti i Cabir dedi ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Nadi bil vudu abdest almak için nida dediler. Su yok denildi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam dedi: "Bir parça su bulunuz." Gayet az su getirdik. Sonra o az su üstüne elini kapadı, bir şeyler okudu, bilmedim neydi. Sonra ferman etti: "Ridna bi jefnetir Yani kafilenin büyük teştini, teknesini getir. Bana getirildi.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 ben gördüm ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Acaba meşahir sıddığı ki ne sahabeden olan Enes, Cabir, İbn Mesud gibi bir cemaat dese ben gördüm. Görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir. Ne kadar kuvvetli bir mucize-i bahire olduğunu gör ve şu üç tarik birleşse hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su akmasını kat'î ispat eder. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın taştan 12 yerde çeşme gibi su akıtması Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın on parmağından 10 musluk suyun akmasının derecesine çıkamaz. Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyat içinde naziri bulunur. Fakat et ve kemikten Âbu Kevser gibi suyun kesretle akmasının naziri adiyat içinde yoktur. Dördüncü misal Başta İmam-ı Malik Muvatta Kitabı Müteber'inde Muazip Nicebel gibi meşahir risabelden haber veriyor ki Hazreti Muazib Nicebel dedi ki Gazvei Tebük'te bir çeşmeye rast geldik. Sicim kalınlığında güç ile akıyordu. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam emretti ki bir parça o suyu toplayınız. Avuçlarında bir parça topladılar. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam onunla elini yüzünü yıkadı. Suyu çeşmeye koyduk birden çeşmenin menfezi açılıp, kesretle aktı. Bütün orduya kâfi geldi. Hatta bir râvi olan İmam İbni İshak der ki, gök gürültüsü gibi toprak altında o çeşmenin suyu gürültü yaparak öyle aktı. resul Ekrem aleyhissalâtu Vesselam Hazreti Muaz'a ferman etti ki, يُوشِكُ يَا مُعَادُ اِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ اَنْ تَرَى مَا قَدْ مُلِيَ Yani bu esere mucize olan mübarek su devam edip buraları bağa çevirecek. Ömrün varsa göreceksin ve öyle olmuştur. 5. misal. Başta Buhari, Hazreti Beradan ve Müslim, Hazreti Selemet'ten Ekva'dan vesaire kütüb-i sahiha başka ravilerden müttefikan haber veriyorlar ki Gazveyi Hudeybiye'de bir kuyuya rast geldik. Biz 400 kişiydik. O kuyunun suyu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 Altıncı misal, yine Müslim ve İbn-i cerîr Taberi gibi, hadisin dahi imamları başta olarak, Kütüb-ü Sahih'a, Nakli Sahih ile meşhur Ebi Katade'den haber veriyorlar ki, Ebi Katade diyor, Mu'te Gazvei i Meşhuresinde, reislerin şehadetleri üzerine imdada gidiyorduk. Bende bir kırba vardı. resul Ekrem aleyhissalâtu Vesselam bana ferman etti. İhfaz aleyye mîda etek. فَسَيَكُونُ لَهَا نَبْعُونَ عَضِيمٌ Yani, kırbanı sakla, onun büyük işi var. Sonra susuzluk başladı. Yetmiş iki kişiydik. Taberi'nin nakline göre 300 idik. Susuz kaldık. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu dedi, Kırbanı getir, ben getirdim. O da aldı, ağzını ağzına getirdi. İçine nefes etti, etmedi bilmem. Sonra yetmiş iki kişi geldiler, içtiler, kaplarını doldurdular, Sonra ben aldım, verdiğim gibi kalmıştı. İşte şu mucizeyi Bahirey Ahmediyye'yi Aleyhissalatu vesselam gör. Allahumme salli ve selim aleyhi ve ala alihi bi adedi katratil ma'd. Yedinci misal. Başta Buhari ve Müslim olarak Kütubu sahiha, Hazreti İmran İbni Huseyn'den haber veriyorlar ki İmran der: Bir seferde Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ile beraber susuz kaldık.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 bize hazinesinden su içirdi. Sekizinci misal, başta meşhur İbn Hazm sahihinde, Raviler Hazretü Ömer'den naklediyorlar ki, Gazveyi tebükte susuz kaldık. Hatta bazılar devesini keser, susuzluktan içini sıkar içerdi. Ebu Bekir siddik Rasulü Ekrem aleyhisselatu ve selam'a dua etmek için rica etti. Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselam elini kaldırdı. Daha elini indirmeden bulut toplandı. Yağmur öyle geldi ki, kaplarımızı doldurduk, sonra su çekildi, ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi. Demek tesadüf içine karışmamış, sırf bir mucize-i Ahmediye ve vesselamdır. Dokuzuncu misal, meşhur, Abdullah ibn Amr ibni'l As'ın hafidi ve dört imamın ona itimat edip ve ondan tahric hadis ettikleri Amr ibni Şuayb'dan nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Demiş, Nübüvvetten evvel, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, amucası Ebu Talib ile deveye binip, Arafa civarında, zilmecaz nam mevkiye geldikleri vakit, Ebu Talib demiş, ben susadım. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam inmiş, yere ayağını vurmuş, su çıkmış. Ebu Talib içmiştir. Muhakkikinden birisi demiş ki, şu hadise nübüvvetten evvel olduğundan, İlhasat kabilinden olmakla beraber, bin sene sonra aynı yerde, Arafat çeşmesi çıkması o hadiseye binaen bir keramet-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam sayılabilir. İşte şu dokuz misaller gibi 90 misal olmasa da belki 90 surette rivayetler mucizat-ı ma'iyeyi haber vermişler. Baştaki 7 misal manevi tevatür gibi kat'î ve kuvvetlidirler. Ahirdeki iki misal çendan o derece tarikleri kuvvetli ve müteaddid değil. Ravileri çok değiller. Fakat 8. misalde Hazreti Ömer'den rivayet olunan mucizeyi sahabiyeyi teyit ve takviye eden ikinci bir mucize-i sahabiye başta İmamı Beyhaki ve hakim olarak Kutubü's Sahiha Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki Hazreti Ömer Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan yağmur duasını niyaz etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam elini kaldırdı. Birden bulut toplandı. Yağmur geldi, ordunun ihtiyacı kadar su verdi gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için memur idi. Geldi, ihtiyaca göre verdi gitti. Şu hadise nasıl ki sekizinci misali teyit ve kat'i ispat eder, öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tahsihte çok müşkil pesent, hatta çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen i̇bn Cevzi gibi bir muhakkik der ki, şu hadise gazve-i meşhure-i Bedir'de vuku bulmuş. Ve yunezzilu aleikum minas-sema'i ma'en yutahirukum bih ayeti kerimesi o hadiseyi beyan edip ifade eder. Madem ayet o hadiseyi gösterir kat'iyetinde şüphe kalmaz. Hem duâ-i nebevi ile birden ve süratle ve daha elini indirmeden yağmurun gelmesi çok tekerür etmiş tek başıyla ile bir mucize-i mütevatiredir. Bazı defa camide, minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış, tevatür ile nakledilmiş.